Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler, imanlarında sebat edenlere gelince şüphe yok ki Rabbin ondan sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.